Ve o zaman, İranlıların gözlerine ilk kez baktığımda, beni ta içimden kuvvetle sarsan şeyin ne olduğunu bilmiyordum. Afyon, onlarda trajik bir kaderin simgesiydi. Izdırap çeken bir yüzde, acı bir tebessüm neyse, Afyon da onların bir parçasıydı. Ve hatta, o tarifsiz yoksulluklarının, o sınırsız kanaatkarlıklarının bir parçasıydı. Bir ifade aracı olarak, pek o kadar kötü, çirkin bir alışkanlık olarak görünmüyordu. Hatta bir hal çaresi, bir kaçıştı belki. Fakat neye çare ve neden kaçış? Bitmez soruların garip memleketi. Zihnim uzun süre, Kirmanşah'la tanıdığım bu ilk İran şehriyle ilgili izlenimlerine takılı kaldı. Çünkü bu izlenimler, İran'da yaşadığım bir buçuk yıl boyunca değişik biçimler altında. Fakat daima, hep aynı özle tekrarlanıp durdular içimde. Gevşek, yaygın bir melankoli her yerde hakim unsur durumundaydı. Kırsal kesimlerde de, şehirlerde de, halkın günlük hayatında olduğu gibi, bayramlarda, düğün ve şenliklerde, dini toplantılarda ilk göze çarpan, hep bu hüzünlü havaydı. Gerçekten de bu insanlardaki din duygusunun, din anlayışının kendisi de, Araplardakinin tersine güçlü bir keder ve matem unsuru taşıyordu. 1300 yıl önce vuku bulan trajik olayları için gözyaşı dökmek, peygamberin damadı ve amcasının oğlu Hazreti Ali'nin şehadeti için, Hazreti Ali'nin oğulları Hasan ve Hüseyin'in şehadetleri için vurunup dönmek. İslam'ın insanlara neyi vaaz ettiğini, yaşayan insanlara hangi yolu gösterdiğini düşünmekten daha önemli görünüyordu bu insanlara sanki. Çoğu akşamları şehirlerde meydanlık bir yerde, bir elinde uzun saplı bir balta, ötekinde Hindistan cevizinden oyulmuş bir sadaka tası, sırtında bir panter kürkü, beyazlar giyinmiş, gezici bir dervişin, zahit bir dilencinin çevresinde toplanmış kadınlı erkekli gruplar görürsünüz. Bu gezici derviş çevresinde toplanan insanlar, yarı şarkı, Yarı hitabet tarzında, yedinci yüzyılda peygamberin ölümünü izleyen trajik olayları hikaye eden, içinde inancın, kanın ve ölümün kasvetle yoğrulduğu, kederli, acılı bir destan okumaktadır. Ve okunan destan, kadınları iç paralayıcı hıçkırıklara sürüklüyor, sakallı erkeklerin yanaklarından sessiz gözyaşları süzülüyor. Bu aşırı gözü yaşlı tutum, konuyla ilgili tarihsel olayların gerçeğiyle bütünüyle çakışmıyor elbette. Bu olaylar ki, İslam ümmetini bir daha asla giderilemeyen, kısır bir mezhep çekişmesi içine eğitmiştir. Bir tarafta, halifenin seçimle tensibi ilkesine sıkı sıkıya bağlı görünen ve İslam ümmetinin büyük bölümünü oluşturan sünniler, öte taraftan da peygamberin kendine varis ve halife olarak Hazreti Ali'yi tayin ettiğini ileri süren Şiiler. Gerçekte peygamber, irtihalinden önce kimseyi açıkça halife olarak tayin etmemişti. Bunun üzerine, İslam cemaati ezici bir çoğunlukla, peygamberin en eski ve en güvendiği arkadaşlarından biri olan, Hazreti Ebu Bekir'i halife olarak seçti. Hazreti Ebu Bekir'den sonra, Hazreti Ömer, sonra da Hazreti Osman halife oldular. Hazreti Ali ise, Ancak Hazreti Osman'ın ölümünden sonra halife seçildi. İran'a gelmeden önce de bildiğim gibi, Hazreti Ali'nin selefleri hiç de öyle kınanacak, suçlanacak kimseler değillerdi. İslam tarihinin peygamberden sonraki en büyük, en aziz simaları onlardı. Ve peygamber hayattayken de onun en yakın arkadaşları durumundaydılar. Öte yandan, İslami öğretinin öngördüğü serbest biat ilkesine göre, ümmetin özgür iradesi aracılığıyla iş başına getirildikleri için de, hiçbir bakımdan onların birer gasıp oldukları söylenemezdi. Hz. Ali'nin ölümüyle sonuçlanan olaylara ve orijinal şekliyle şura ilkesine, Cumhuriyet yönetimine dayanan İslam Devleti'nin beşinci halife, Muaviye zamanında babadan oğula geçen bir krallık haline gelmesine kadar uzanan iktidar kavgalarına, bu ilk üç halifenin iktidar hırsı değil, Daha çok Hazreti Ali ve Taraftarlarının ümmetin seçimine yürekten katılmak konusunda gösterdikleri isteksiz tavırlar sebep olmuştu. Evet, bütün bunları daha İran'a gelmeden önce de biliyordum bilmesine. Ama Hazreti Ali, Hasan ya da Hüseyin isimlerinin her geçişinde 13 yüzyıl önce geçen bu trajik olayların İran halkının yüreğinde uyandırdığı sınırsız heyecan yine de beni çok şaşırtmıştı. İran insanının ruhundaki derin melankoli ve güçlü dramatik duyular mı sürüklemişti onları şia inancını benimsemeye, yoksa bu şia inancının doğuş koşullarına hakim trajik keyfiyeti mi İran insanındaki bu derin melankoliyi yaratmıştı? Aylarca süren bir gözlemden sonra yavaş yavaş ürkütücü bir gerçek biçimlenmeye başladı zihnimde. Yedinci yüzyılda Halife Hazreti Ömer'in orduları, Beraberlerinde İslam'ı da getirerek kokuşmuş Sasani İmparatorluğunu fethettikleri zaman, İran'da zer kültür uzun bir zamandan beri artık katı biçimsel ögelerden ibaret törensel bir din haline dönüşmüş ve İslam gibi yeni ve dinamik dinsel ve düşünsel akımlara karşı koyamayacak bir duruma düşmüştü. Bununla birlikte İslami fetih gerçekleştiği dönemlerde İran, toplumsal ve entelektüel alanda Yeni bir ulusal diriliş umudu veren bir mayalanma süreci yaşıyordu. Bu içsel ve organik diriliş umudu Müslüman istilasıyla kökünden sarsılmış oluyordu. Böylece İranlılar kendi tarihsel gelişme çizgilerini bırakıp kendilerini yabancı bir ahlakın, yabancı bir kültürün yeni değerlerine uyarlamak zorunda kalmışlardı. İslam'ın ilerleyişi birçok ülkede olduğu gibi İran'da da başedilmez büyük bir toplumsal ilerleme isim geliyordu. İran'daki eski kas sistemini yerle bir ediyor, inananların eşitliğine ve özgürlüğüne dayanan yepyeni bir cemaat yapılandırıyordu. Ateş gedilerde mecusiliğin isli alevlerini parlatmak için yüzyıllar boyunca atıl ve verimsiz tutulan kültürel enerjinin önünde yeni ufuklar açılıyordu. Ama bütün bunlara rağmen, Darius'un ve İkseris'in mağrur torunları, kendi ulusal varlıklarının tarihi sürekliliğini, dünle bugün arasındaki bu bıçak keser gibi aniden koparılan organik bağı unutamazlardı. Ender'in karakterini Zerdüş dininin barok dualizminde ve onun ana ı erbayı, hava, su, ateş ve toprak, yücelten panteistik tapınmasında bulan bir halk, Şimdi, apansız, İslam'ın yalın ve tabisiz tevhid anlayışıyla, mutlak tutkusuyla karşı karşıya geliyordu. İki kültür arasındaki bu ani geçiş, İranlıların derinlere köksalmış kavmi asabiyetlerini, İslam'ın kavimler üstü kavramlarıyla yatıştıramayacak kadar sert ve çetindi. Bunun için, görünüşte yeni dini hızlı ve gönüllüce kabul etmelerine rağmen, İslami düşüncenin zaferini, bilinç altında İran'ın ulusal yenilgisiyle özdeşleştiriyorlardı. Bu yenilmiş ve tamiri imkansız bir biçimde, kendi kültürel mirasından koparılmış olma duygusu da tüm belirsizliğe ve gizliliğine rağmen ulusal bilinç altında kuvvetle yer eden bu duyguda yüzyıllara aşarak günümüze kadar İran halkının olan güvenini kemiren bir araz olarak yaşayıp gelmişti. İhtida olgusunun uzun adımlı kültürel ilerlemeler için son derece pozitif bir ivme sağladığı başka ulusların tersine, İran halkının İslam'a karşı ilk ve bir bakıma oldukça uzun süren tepkisinin derin bir küçümseme ve bastırılmış bir içerleme olduğu söylenebilir. Ne var ki, bu tepkiye önayak olan ve onu ulusal bir tavır olarak örgütleyen gücün, Topyekun İran halkı değil, fakat halkın önünde yürüyen egemen sınıfları olduğunu burada belirtmek yerinde olur. Egemen sınıfların körüklediği bu kırgınlık ve içerleme, bilinçaltının karanlık katmanları arasına itilecek ve orada gizli tutulacaktı şüphesiz. Çünkü İslam, İran halkının kendi dini olmuştu artık. Fakat İslam fethini bir Arap istilası olarak görmeye devam eden kafalar, kırgınlıklarını bu kez insiyaki olarak psikanalizcilerin Overcompensation, taşkın ödeme, dedikleri bir yolla sürdürdüler. Arap faziletlerinden öğrendikleri dini, münhasıran kendilerine ait bir şeymiş gibi görmeye başladılar. İslam'ın akla uygun, mistik görüşlerden azade, Allah anlayışını ince yorumlarla tersine çevirip, mistik bir fanatizme, kasvetli loş bir duygusallığa dönüştürdüler. Arap için var olana, realiteye değin bir dünya görüşü, bir ruhsal sekinet, Ve özgürlük kaynağı olan iman, İranlının zihninde tabiat üstüne simgesel olana duyulan karanlık bir özleme dönüştü. Allah'ın kavranamaz mütealliği, aşkınlığı konusundaki İslami akide, Allah'ın cismani tecellisinin özellikle devraldığı tanrısal özü kendinden sonrakilere aktaran seçilmiş ölümlülerde belirdiğini ileri süren mistik öğretilere ki bunların birçok öncülü vardı, İslam öncesi İran'da bıraktı yerini. Şia öğretisi, eski İran kültüründe mevcut bir tür anlayışların yeniden filizlenmesi için oldukça uygun bir zemin oluşturuyordu. Nitekim Şiilerin Hz. Ali ve onun soyundan gelenlere karşı besledikleri tanrılaştırmaya varan hürmet ve tazim, özünde İslam'a taban taban azıt, fakat eski İran kültürüyle kan kardeş durumundaki tenasüh, Ve silsile-i fikrinin tohumlarını saklıyordu.